Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Aile eğitimi e, toplantımız dolayısıyla Münih'te bulunuyorum. Size Münih'ten sesleniyorum. Cuma'nız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. E, Hazreti Ali Efendimiz'den iki hadisi şerif size nakletmek istiyorum. Ayrıca bunlara bir hadisi şerif daha ilave edeceğim. Birinci hadisi şerif şöyle: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri, Hazreti Ali. Rabbi Allah ah, ve Kerim Allah ve Efendimizin naklediğine göre şöyle buyurmuşlar: La fakra, eshedü minel cehil, vela gına, ah ve minel akıl, vela ibadete ket tefekkür. Bu ezberlenmesi gereken güzel bir hadis şerif. Müthiş yerlerde söylendiği zaman. Efendim, herkes öğrenmiş olursa iyi olur bu hadis-i şerife. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada üç cümle ile çok geniş anlamlı efendim işaretler veriyor bizlere. İslam'ın ne kadar efendim ileri olduğunu, ne kadar yüksek olduğunu, ne kadar akla ve mantığa dayandığını gösteren bir hadis-i şerif bu. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, La fakr'a Cahillikten daha büyük bir fakirlik olamaz. La kelimesi, la ilahe sözünden de, la ilahe illallah sözünden de halkımız bilir, herkes bilir, bütün Müslümanlar bilir, hatta Müslüman olmayanlar bile duymuştur. Efendim, hiçbir şey yoktur manasına, lam nafiyetül cins derler. Yani arkasından gelen kelime hangi manayı ifade ediyorsa, o cinsten hiçbir şey yoktur manasına geliyor. La fakra eşeddu minel cehil. Cahillikten daha şiddetli, daha fena, daha kötü, daha çirkin efendim bir fakirlik olamaz. Peygamber Efendimiz cahilliği çok büyük bir yoksulluk, çok büyük bir noksanlık, çok büyük bir eksiklik. Çok büyük bir fakirlik gördüğü için, hatta en büyük yoksulluk, en büyük eksiklik, en büyük noksanlık, en büyük fakirlik gördüğü için böyle buyurmuş. La fakre, hiçbir fakirlik yok. Eşeddü cehil, cahillikten daha efendim şiddetli olan. Demek ki Müslümanlar cahilliğin bu, bu denli karşısında bu kadar, ileri derecede karşısında cahilliği bu kadar efendim zararlı görüyorlar. Cahillikten bu kadar uzak. Cahilliği bu kadar karşılarına almışlar, efendim. E, ne kadar güzel bir şey. Tabii, cahilliği sevmeyen insan, cahillikten kurtulmaya çalışır, kurtulur, ilmi öğrenir, efendim, ilme sarılır, efendim, e, ilim için gecesini, gündüzünü harcar. Hakikaten, e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden sonra, sah sahabe-i kiramın ve Ümmet-i Muhammed'in fertlerinin, kişilerinin efendim durumlarına bakacak olursak bu işareti çok iyi algılamış olduklarını, anlamış olduklarını görürüz. Hiçbir şey bilmeyen, e, coğrafi şartlar dolayısıyla da efendim mahrumiyet bölgesi olan bir mıntıkada doğmuş olmasına rağmen İslamiyet, cahil bir halkın arasında, cahiliyet devri yaşayan e, bir halkın arasında doğmuş olmasına rağmen İslamiyet, efendim Allah'ın lütfuyla Allah'ın e, efendim e, bir ikramı olarak e, çok büyük e, yenilikler getirmiş o hiçbir şeye sahip olmayan topluluğa ahlakını değiştirmiş, kafasını değiştirmiş, yaşayışını değiştirmiş, dünyaya bakışını değiştirmiş, dünyada çalışma tarzını değiştirmiş. Bakıyorsunuz kısa bir zaman sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden Az bir zaman sonra büyük imparatorlukları yenmiş ve cihanın üç kıtasına efendim böyle kol salmış bir muazzam devlet haline geliyor Müslümanlar. Tabi bu işin siyasi boyutu, Müslümanların siyasi atılımı, siyasetteki uluslararası başarısı ama dışarıda bu başarı olurken toplumda da muazzam değişiklikler oluyor ve e, toplum da ilim bakımından çok ileri e, noktaya efendim ilerlemiş. Çok büyük gelişme göstermiş. Efendim dünyanın başka kültürleriyle tanışmış olan Müslümanlar efendim o kültürleri efendim hazmederek o kültürleri tanıyıp kendileriyle mukayese ederek efendim ilmi geliştirmişler, ilmi araştırmaları geliştirmişler ve dünyanın en büyük alimleri cihan durdukça adları efendim anılacak olan alimleri yetiştirmişler. İslam e, toplumu içinden böyle büyük alimler yetişmiş e, ve e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazretlerinin böyle cehaletten kurtulmak, ilme sahip olmak, alim fazıl olmak konusundaki efendim işaretini böylece en iyi algılamış ve uygulamış oluyor. Tarih bunu göstermiş oluyor. Hakikaten efendim e, şeye orta çağın karanlıklarına İslam'ın çok büyük ışıklar getirdiğini, insan topluluklarını çok geliştirdiğini görüyoruz. Ondan sonra da e, batıyı medenileştirdiğini görüyoruz. İslam'ın batıda büyük etkiler yaptığını görüyoruz. İnaç yönünden etki yapmış, Efendim, onların... E, tozlanmış inançlarında bir hareket değişiklik kendi kendilerini en git meydana getirmiş. Reform binde reform kendi Hristiyanlıklarında reform hareketleri ortaya çıkarmış. Dünya görüşlerinde medeniyet anlayışlarında çok büyük etkileri olmuş. İlimlerini, irfanlarını geliştirmiş. Böylece Rönesans diye isimlendirilen Fransızca efendim bir e, medeniyet atılımı hareketi meydana getirmiş bu nereden oluyor yani, Müslümanların oralara ilmi irfağını götürmeleri ve onları cehaletten kurtarmaları e, Rönesans ve reformun bir tek sebebi var e, o toplumların İslamla tanışması İslam ilimlerinden istifade etmesi kendi cahilliklerini efendim tasih etmesi düzeltmesi ve değiştirmesi demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadis-i şerifini biz de şu anda, şu yüzyılda, bu çağda Efendim aynı heyecanla algılamalıyız. Ve cihanda bizden daha bilgili millet kalmamalı. En bilgili biz olmalıyız, en ileri biz olmalıyız, en medeni biz olmalıyız. En konforlu biz olmalıyız. En ileri aletleri biz yapmalıyız. Ben bizim arkadaşlara, yani sanki kolay bir şeymiş gibi latife olsun diye söylüyorum. Ya ne, niye boş duruyorsunuz, bir şeyler icat edin diyorum. Bak şimdi diyorum, şimdi ben bir şey icat edeceğim, göreceksiniz diye latife yapıyorum. Efendim, insan daima tabii böyle bir atılım içinde olmalı. Ve ilmini, irfanını Allah'ın rızasını kazanmak için, dinimiz ilim-irfan dini olduğu için arttırma çalışmalı. Hadis-i şerifin birinci cümlesi bu. Tabi rivayet eden de Hz. Ali Efendimiz olduğu için biliyorsunuz benim huyumu. Böylece ben şey yapmış oluyorum. Yani Sünni kardeşlerime bir işaret vermiş olduğum gibi Hz. Ali'yi seven, Aleviyim diyen kardeşlerimize de efendim bir işaret vermiş oluyorum. Hz. Ali Efendimiz'den bir işaret vermiş oluyorum. Evet. Fakirlik çok büyük bir yoksulluk ve noksanlıktır. Ondan kurtulmaya çalışacak bütün Müslümanlar. Vela gına ahvedu minel akıl. Akıldan daha faydalı bir zenginlik de olamaz diyor Peygamber halimiz. Aklı met ediyor tabi bu cümlede. Yani insanın en büyük zenginliği aklıdır. Allah insana akıl diye bir nimet vermiş. Bu akıl nimetiyle çevresindeki varlıkları fark ediyor, inceliyor aklımı kullanıyor. Efendim e, hem çevresini tanıyor, dünyayı tanıyor, fezayı tanıyor. Hem görünen varlıkları dahi tanıyor, hem görünmeyen alemlere efendim e, ait bilgisini tefekkür yoluyla efendim aklını kullanarak geliştiriyor. Efendim sosyal ilimler dediğimiz beşeri ilimler, insani ilimler dediğimiz ilimlerde gelişme gösteriyor. Veyahut efendim böyle e, matematik filan gibi soyut ilimlerde başarı gösteriyor. Demek ki Allah insana akıldan daha büyük bir nimet vermemiştir ve akıldan e, daha kıymetli bir yaratık yaratmamıştır. Efendim insanın o akla sahip olması da en büyük zenginliğidir. Bir insan efendim köylü çocuğu olabilir. Bizim Anadolu'muzda bunun misali çok. Çoban olabilir misali var. Efendim işçi çocuğu olabilir, fakir mahalleden yetişmiş olabilir ama akıllı olunca, aklını kullanınca, edetli, terbiyeli olunca, çalışıp çabalayınca bakıyorsunuz sınıfında birinci oluyor, takdir alıyor, iftihar alıyor. Efendim ondan sonra bakıyorsunuz, efendim devletin açtığı imtihanları kazanıyor, efendim dış ülkelere gidiyor, o ülkelerde üstün başarı kazanıyor, efendim deniliyor ki bir çobanken efendim atom alimi olmuş filanca efendim bir işçi çocuğuyken efendim büyük ödül almış falanca diye adımızı efendim dünyaya duyuruyor. Allah razı olsun. Yani demek ki bir insan şey olabilir. Fakir olabilir. fakirlikte fakirlik tabii zenginliği Allah istediğine veriyor. Herkes zengin olmak istiyor ama herkes zengin olamıyor. Bazısı işte böyle annenin teriyle e, e, yaşayan, efenin elinin emeğiyle kazanan veya toprağa ektiğiyle ...yaşayan bir insan oluyor... ...çocuğu da yoksul oluyor... ...efendim böyle... ...devletin yardımıyla filan... ...konu komşunun desteğiyle okuyor... ...veya hiç desteksiz mahrumiyetler içinde... mum ışığı yakarak okuyor filan... ...ama sonunda çok büyük bir insan oluyor... ...misalleri çok... ...yani bakıyoruz bizim... ...başımızdaki, çevremizdeki... ...büyük insanlara... ...köylü çocuğu olabiliyor... ...işçi çocuğu olabiliyor... Bu e, ne oluyor? Yani Demek ki akıl en büyük zenginlik. Akıl oldu mu insan? Bütün zenginlikleri kazanabiliyor. Yani sıfırdan başlıyor. Allah'ın lütfuyla büyük sermaye sahibi oluyor. Büyük sanayici oluyor. Birçok kuruluşların sahibi oluyor. Birçok fabrikalar açıyor. Birçok işçi çalıştırıyor. Tabii işçinin kadiminin kıymetini, acısını, da bildiği için işçilere de yardımcı oluyor falan. Güzel şeyler. Demek ki e, insan... Ee, üzülmemeli. Yani şu andaki maddi imkanlarının az olduğuna e, esef edip e, kendisinin maneviyatını bozmamalı. Çalışmaya devam etmeli. Aklı varsa, aklı inşallah. E, akıl en büyük zenginliktir. Nelere sahip olur bir zaman gelir Allah ona neler nasip eder neler. Bu da tabi akla İslam'ın ne kadar önem verdiğini, aslında paranın efendim çok önemli olmadığını Hele hele para alın emeğiyle kazanılmamış da, miras yoluyla veya kolay yoldan, bedavadan kazanılmışsa insana bir şey getirmediğini, asıl kıymetli olan varlığın akıl olduğunu bu hadis-i şerifle Hazreti Peygamber Efendimiz söylemiş oluyor. Hazreti Ali Efendimiz de nakletmiş oluyor. Onun da böyle bir bize kadar bu bilginin ulaşmasında emeği geçmiş oluyor. Tabi bu da çok önemli. Demek ki cahillikten kurtulmaya çalışacağız akla önem vereceğiz. Aklı geliştirmeye çalışacağız. Tabii bu arada hemen benim aklıma geliyor. Efendim, çocuklarımızın akıllı çocuklar olarak yetiştirilmesine de çok dikkat etmeliyiz. Hani böyle çocuğu küçüktür diye bilmem öncülerle falan korkutup böyle akıl dışı şeylerle onu toplumdan, tabiattan, gerçeklerden uzak yetiştirmemeli. Her şeyi akıllı akıllı anlatmalı çocuk Efendim tabi olarak her şeyi tanımalı, Ona ondan sonra aklını kullanma fırsatı verilmeli. Bazı sorumluluklar vermeli, hadi bakalım şu işi yap, bakalım nasıl yapacaksın diye. Yani Allah'ın ona vermiş olduğu akıl meziyetini kullanmasında ona yardımcı olmalı. Çocuklarımızda öyle yetiştirmeye gayret etmeliyiz. Tabi Peygamber Efendimiz'in biliyorsunuz çocuklara öğretilecek şeyler konusunda tavsiyeleri var. Efendim ok atmayı, yüzmeyi, yazı yazmayı öğretin diyor. Efendim Kur'an Kerim ve Resulullah sevgisiyle çocuklarınızı yetiştirin diyor. Tabi bunların hepsi ona hayatta lazım olacak, dünyada ve ahirette lazım olacak. Efendim bilgileri onlara vermemiz gerektiğini gösteren işaretler. Peygamber Efendimizin bu ıı, birinci hadis şerifte üçüncü ıı, cümlecisi de bu hadisteki üçüncü cümlesi cümlecisi de yani ıı, duvarlara böyle yazılacak kadar güzel efendim ıı, bir güzel şey, efendim söz, la ibadete ket tefekkür. Yani tefekkür etmek kadar sevabı çok olan kıymetli olan bir ibadet bulunmaz. Şimdi bana bir hattat kardeşim haber göndermiş. Güzel yazılar yazan, efendim ödüller alan kıymetli bir kardeşimiz. Hocamız bize böyle levhaya yazılabilecek küçük ibareler tesbih ederse bizlere bildirsin. Efendim biz de onları yazı haline getirelim diye. Bence işte bakın, la ibadete ket tefekkür, tefekkür etmek gibi, düşünmek gibi bir sevaplı ibadet daha bulunmaz. Onun kadar kıymetlisi olmaz. Efendim, e, tefekkür gibi ibadet yoktur. En sevaplısı odur diye e, çok güzel bir şey. Hem kısa ama hem de anlamı büyük hem de insanı her şeyin efendim, her başarının kaynağı olan, düşünmeye sevk eden bir efendim, cümle hem de biz ibadet deyince efendim, hemen aklımıza namaz gelir, oruç gelir, efendim haç gelir, e, tesbih, zikir gelir. E, efendim Bunlar doğru tabii. Bunlar gerçekten birer ibadet, güzel ibadet, faydalı ibadet. Her zaman da hatırlatıyorum kardeşlerime ibadetleri bunlardan ibaret sanmayın. Sadece bunlar ibadettir de başka şey ibadet değildir sanmayın diye söylüyorum. Mesela şaşılacak konulardan birisi. Sükutun da ibadet olduğunu her zaman söylüyorum. Demek insan ya hayır söyleyecek ya da susacak. Çünkü tefekkür etmek için biraz da bir sulat bir ortam lazım. Yani herkes bangır bangır bağırır, konuşur, efendim her kafadan bir ses çıkarsa orada insanın aklının başına toplayıp da tefekkür etmezse kolay olmaz. Demek ki e, sükut de ibadettir. Çünkü sükut ettiği zaman efendim e, günah da işlememiş oluyor. Gözümsüz söz söylememiş oluyor veyahut Efendim e, kendisini günah sokacak söz söylememiş oluyor. E, i̇şte iba düşünmenin de ibadet olduğunu insanların bilmesi lazım. Demek ki bizim de şöyle efendim, koltuğa oturup rahat bir yere oturup gözümüzü kapatıp bazı meseleleri enine boyuna derin derin derin derin düşünmemiz lazım. E, çünkü bu bir ibadet. Yani e, neleri düşüneceğiz tabii. Her şeyi düşünebiliriz de en çok neleri düşünmeliyiz. Bir kere Allah'ın efendim kudretini e, düşünmeliyiz. Marifetullah'a ermemize sebep olacak ususları düşünmeliyiz yani Allahu Teala Hazretlerinin büyüklüğünü düşünmeliyiz yaratıklarındaki hikmetleri düşünmeliyiz yarın efendim Mahkeme i kübrada hesaba çekileceğimizi düşünmeliyiz bu dünyanın bir imtihan yeri olduğunu düşünmeliyiz yapacağımız işlerin doğru olmasını düşünmeliyiz insan bu dünyada paldır kül çevresinin etkisiyle gazetelerin yaygarasıyla efendim bir şeyi doğru sanır yapar ama dur bakalım. Yani ahirette mahkemeyi kübra'da Allahu Teala Hazretleri ona nasıl muamele edecek? E, onu düşünsün bakalım. Ben mahkemeyi kübra'da Allah'ın huzurunda böyle yaptığımı nasıl savunabilirim? Allah bana şöyle derse ben nasıl cevap veririm diye onu düşünmek. İşte bunlar güzel düşünceler. Efendim dünyanın fani olduğunu düşünmek, cennetin güzelliklerini düşünmek, e, cehennemin Allah'ın nasıl tehlikeli efendim böyle cezalarla dolu bir azap yeri olarak Allah tarafından hazırlandığını düşünmek i̇şte çok çeşitli düşünme şeyleri var. Hepsi bunların faydalı. İşini düşünmek, yaptığı işi efendim önceden şöyle planlamak, efendim sonunda pişman olmayacak şekilde yapmak falan. Bunların hepsi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu hadisi şerifi. Son derece çağdaş, hatta çağların üstünde hatta çağımızdan ileri ne kadar güzel cümleler oldu. Cahillikten sakınacağız, aklımızı kullanacağız, efendim aklın büyük bir zenginlik olduğunu bileceğiz ve tefekküre önem vereceğiz. Tefekkürün bir ibadet olduğunu bileceğiz. Tabi insan, yani eğitilmemiş bir insan tefekkürü de muntazam yapamaz. Onun için en iyi yol nedir? tefekkirlerin mübarek, e, efendim, yüksek tefekkür ehli insanların kitaplarını okumak. Kimdir mesela e, en büyük tanınmış insanlar, efendim, kendi kültürümüzden, ilk önce kendi ilim, irfan hayatımızdan, medeniyetimizden olanları tanımalıyız. Şimdi bazıları hemen, e, tabii benim bu sözlerimden diyecekler, tamam büyük tefekkür Falanca adam. Dur bakalım o falanca adam bizim kültürümüzden değil, bizim dinimizden değil, bizim efendim, ilmimizi, irfamızı e, e, anlamış, kavramış bir insan değil. Yani insan Allah'ın varlığını tanıyamadıktan sonra müşrik olduktan sonra, kafir olduktan sonra o ne kadar düşünse eksik düşünür. İlk önce sen imanlıların alimlerini, fazlalarını düşün. Müslüman olmuş bir Amerikalı diyor ki siz İslam aleminin yetiştirdiği büyük dâhilerin eserlerini okuyun. Onların eserleri çok önemli. İslam alemi yetiştirdiği en büyük dahi, dahiler, efendim en büyük e, zekalar ve din adamı yapmış. Onlar da din konusunda çok mükemmel eserler yazmışlar. Ben onları okuyorum. Siz de okuyun diye Müslümanlara Müslüman olmuş olan bir Avrupalı, Batılı, Amerikalı neyse efendim tavsiye ediyor. Ben de diyor şu günlerde İmam bir Hazretlerinin eserlerini okuyorum diyor. Ben güldüm kendi kendime. Yani Türkiye'de İmam Şahatlıbi'yi kaç kişi tanır? Efendim, onun ne kadar büyük zat olduğunu, ne kadar büyük dahi olduğunu kaç kişi bilir diye düşündüm. E bizim kendi büyük alimlerimizin eserleri Türkçe'ye çevrilmemiş. Yunan mitolojisi, masalları uydurup, kaydırıp efendim böyle akla mantığa sığmaz şeyleri çevrilmiş. Ta eski çağların abuk sabuk efendim, çürümüş, eskimiş e, efendim fikirleri çevrilmiş de benim kendi dinimin imanımın en büyük eserleri efendim benim ilmimin irfanımın e, mahsulleri ne anlatan mükemmel e, efendim eserler çevrilmemiş. E, hatırlıyorum de Gaulle isimli Fransız e, reis reisi Türkiye'ye geldi. Tabii bir heyecan. Fransız reisi cumhur geliyor filan diye. Tabii adam ilk önce hemen şeye gitti. Galatasaray Lisesi'ne gitti. Fransızların bizim ülkemizde açtıkları bir okul olduğu için, Fransızca tedrisat yapmış olduğu için. Hemen orada bir sözü var. Yani diyor, siz diyor Osmanlılar, katip çelebi gibi bir alim yetiştirmiş bir milletsiniz diyor. E, katip çelebi kim? Yani katip çelebinin güzelliği, kıymeti ne? Yani çağdaş bir başka ülkenin reisi cumhurunun hayranlığını çeken tarafı ne? Millet bunu bilmiyor, artistlerin isimlerini biliyor, futbolcuların isimlerini biliyor, lüzumsuz birçok şeyi biliyor ama kendi ilminin, irfanının en büyük şahsiyetlerini bilmiyor. Evet Mevlana'yı bilenler var çok şükür, Yunus'u bilenler var ama bizim e, kültür, medeniyet, ilim, irfan tarihimizde sadece onlar yok ki. Nice muazzam eserler var, onlar daha Türkçe'ye kazanılmamış. Onları okuyup anlamamış, tanımamış bizim şahıslarımız. Tabi onları tanımadan şeyi anlayamaz. Yani 20. yüzyılı anlayamaz, 20. yüzyılın kusurlarını anlayamaz. Mesela İkmal gelmiş bizim şimdi benim konuşma yaptığım şu Münih'te. doktora yapmış Münih Üniversitesi'nde felsefe doktorası yapmış ama yani İslam şeyini de, İslam bilgileri de kendi ülkesinde güzelce almış. Pakistan'ın en büyük şairi olmuş. Yani Hem şarkı biliyor hem garbı biliyor. Yani batıdan söz açılsa herkesten daha güzel konuşabiliyor. Zaaflarıyla, efendim, eksikleriyle anlatabiliyor. Şimdi batının eksikliklerini anlatan batılılar da çok. Onlar da eksikliklerini görüyorlar. Şarkı eserlerini efendim inceledikleri zaman, İslami eserleri inceledikleri zaman hatalarını anlıyorlar. Müslüman oluyorlar. Bugün Almanya'da Müslüman olan bir sürü Alman var. Harul Harul İslam için çalışan bir sürü Alman var. İşte yani biz o eski büyüklerimizin eserlerini okuyacağız, anlayacağız. O zaman tefekkürümüz daha efendim, güzel bir mecrada, doğru bir yörüngede seyreder. Hatalı iş yapmayız. Şimdi bu devrin en büyük kusuru, ülkemizde en büyük kusur bazı aydınların sırf yabancı kültürle yetişmiş olması. Annesi babası iyi yetişsin diye onu bir koleje veriyor. Yabancı bir dili öğreniyor. Efendim ben de eskiden bir şey sanırdım. Fransızca biliyorlar, İngilizce biliyorlar falan, Almanca biliyorlar diye. Sonra elhamdülillah üniversitelerde tanıdık hepsini. Avrupalı profesörleri de tanıdık. Onların da ne kadar profesör olduğunu elhamdülillah onları da görmemiz mümkün oldu. Yok bir şey. Yani eksik. Onların da yaptıkları nedir? Yunan ve Roma klasiklerini kendi dillerine çevirmişler. Kendi adamları da Efendim, onlar üzerinde çalışmış ama temeller yanlış, temeller çürük, temeller sulu, cıvık, efendim, çamurlu. E, orada e, yani çürük temel üstüne sağlam bina yapılmaz ki. İslam öyle değil. İslam konuştuğu zaman Efendim saman sağlam konuşuyor. Hindistan'da efendim, Hristiyan e, papazlarıyla tabii birkaç dil bilen, birkaç dokmuş böyle Batının efendim tahsilini almış adamlar. Bizim Müslüman alimler münazere yapmışlar. Din konularında bizimkiler çatır çatır yenmiş, geçmiş gitmiş, ezmiş gitmiş. Ondan sonra papazlar karar almışlar. Bir daha Müslümanlarla halkın karşısında açık bir münazere hiç yapmayalım. Çünkü rezil-üsva alıyoruz, mahcup oluyoruz. Allah'ın gücü olmadığı anlaşılıyor. efendim Yani Allah'ın oğlu olmadığı anlaşılıyor falan diye mahcup olmuşlar. Onun için çoğunuz belki bunu anlarsınız ama anlamayanlara da bir ihtar zarureti hasıl oldu. Yani ben tefekkür ediyorum diye, ben aklımı kullanıyorum diye sırf batıyı alırsanız batılı kadar bile olamazsınız. Çünkü batılı hiç olmazsa kendi küldürü içinde tutarlı oluyor, eksiğini kusurunu biliyor, tefekkürü sağlam oluyor da hatasını anlayıp İslam'ı beğenip Müslüman olabiliyor. Ama bizim ülkemizde yetişip de kendi köklerinden uzak yabancı bir kolejde onların efendim, misyonerlerinin etkisiyle yetişmiş olan bir insan... Efendim ne oluyor? İşte şimdi bizim son zamanlarda, efendim basında gördüğümüz böyle demokrasi düşmanı, efendim ilim düşmanı, insan hakları düşmanı, efendim böyle din düşmanı, e, laikliği yanlış anlayan, demokrasiyi yanlış anlayan insanlar oluyor. neden kafası yamuk, temeli yok, e, kendi kült e, ilmine irfanına dayanmamış, dışarıdakini de tam alamamış, ne kadar alsa eksik oluyor tabi, Avrupalı kadar Avrupalı olamıyor her yönden eksiklik kalıyor. Buna dikkat edeceğiz. Yani kendi özümüze, kültürümüze, sağlam temellerimize dayalı olacağız. Hiç korkmayalım. Öyle olduğumuz zaman, yani bizim büyüklerimiz tefekkürün en yüksek seviyesine çıkmışlar. Mevlana'lar bugün Yunusları, cümle, cihan halkı seviyor. Bizim temellerimiz sağlam, elhamdülillah. Evet, şimdi Hz. Efendimiz'den diğer bir hadisi şerife. Böylece bu güzel konudan sonra tam güncel Güzel ve güncel konudan sonra ikinci hadis-i şerife geçiyorum. E neden güncel diyorum? Çünkü bu devirde, şu günlerde ben şeyleri, gazeteleri çok iyi takip ediyorum. Televizyon yayınlarını, açık oturumları takip ediyorum. Yani açık oturumlarda konuşma adabına bile riayet edemiyorlar konuşmacıların bir kısmı. Sonra o kadar feci, o kadar sefil, o kadar cılız, o kadar yalan yanlış fikirler ileri sürüyorlar ki çok ayıplıyorum, acıyorum, üzülüyorum yani memleketimizin ilmi irfanlı namına, efendim ilericilik diyorlar, ilericilik değil yaptıkları gericilik, efendim bilmem çağdaşlık diyorlar, çağdışılık efendim bilmem demokrasi diyorlar, e, diktatörlük efendim, despotluk yani her şeyi, layıklık diyorlar din düşmanlığı, her şeyi yanlış anlıyorlar, onun için yani bu hadis-i şerif tam Hz. Ali Efendimiz'den çok uygun düştü, güzel bir nasihat e, olarak, Hz. Peygamber'in nasihati olarak söylenmiş oldu. ikinci hadis-i şerife geçiyorum. Peygamber Efendimiz yine Deylemi'nin Hazreti Ali radiyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre buyurmuş ki La kavle illa bir amel Ve la kavle ve la amele illa bir niye. Ve la kavle ve la amele ve la niyete illa bir sünne. Bu hadis-i şerif çok çok önemli bir dini esası size anlatacak. Peygamber Efendimiz yine o la nafiyetül cins denilen hiçbir şey yoktur manasına gelen la ile buyurmuş ki la kavle hiçbir söz yoktur illa bir amel ancak sözünü insan tutarsa iyi bir şey söylüyor kıymeti yoktur ancak sözünü uygularsa o iyi şeyi ameline intikal ettirirse icraatına o zaman kıymeti var. İslam'da mesela diyelim ki yalan söylememek iyidir yalan söylemeyin diyor birisi ama yalan söylüyor. Demek ki uygulamasına, icraatına geçirmemiş. O zaman o sözün kıymeti yoktur demek. La kavle, illa bir amel. İcraatına geçirmedikçe güzel bir sözü kuru kuruya söylemenin faydası yoktur, sevabı yoktur. Öyle bir söz değer taşımaz, sevap kazandırmaz demek yani. Sonra devam ediyor Efendimiz. Ve vela kavle, amele, illa niyye. Yani tamam güzel söz, bir de uygulama var ama o da yetmez. Niyet güzel olacak. Niyet güzel olmayınca İyi bir şey yapmak efendim insana yine sevap kazandırmaz. Mesela çarpıcı bir misal olsun diye e, ne diyelim? Mesela adam efendim namaz kılmak iyidir diyor. Efendim camiye geliyor, namaz kılıyor. Fakat camiden çıkarken farz edelim efendim e, şey yapıyor. Birisinin ayakkabısını alıyor gidiyor veyahut Efendim camide biraz geç kalıyor, duvardaki antika levhayı çalıp götürüyor mesela. E bu abdest aldı, namaz güzeldir dedi, efendim bilmem, Kur'an okudu, namaz kıldı diye bu sevap kazanır mı? Niyeti kötüydü. Camiye girmekteki, abdest almaktaki, namaz kılmaktaki asıl maksadı o değildi. Asıl maksadı camiye girmekti. Kimsenin dikkatini çekmemekti. Asıl maksadı hırsızlık yapmaktı. Halıyı çalmaktı, antika levhayı çalmaktı. E o zaman yani bu tabi çarpıcı biraz uç bir misal ama e, yani e, sözü söyleyip yapmak da yetmez. Niyetinin halis olması lazım, iyi olması lazım. Halis olmayan yani katışıklı olan bozuk olan niyet nasıl olur? Yani insan e, iyi bir sözü iyi bir işi kötü bir niyetle yaparsa kötü olur. Yani Allah rızası için yapmaz da vefat için yaparsa, Allah rızası için yapmaz da efendim, e, birisini kandırmak için yaparsa Allah rızası için yapmaz da efendim bir mev, e, mesela efendim bir memuriyete geçmek, bir makam elde etmek, bir şeyi kazanmak için yaparsa olmaz. E, vela kavle, vela emele, vela niyete illa bir sünne işte en can alacak cümlesine geldik, cümleciğine geldik hadisi şerifin. E, böyle söz ve o sözü uygulamak ve niyetin iyi olması da yetmez. Yapılan işin Peygamber Efendimizin öğretisine sünnet-i seniyesine, hayatına, tavsiyelerine uygun olması lazım. Evet. Dinimizin en önemli kaynaklarından birisi Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesidir. Kur'an-ı Kerim elimizde. Ama Kur'an-ı Kerim 600 sayfalık bir kitap. Ama İslam dininin ahkamı binlerce sayfa. E bu nereden çıkacak efendim? Diğer teferruat nereden çıkıyor? Peygamber Efendimizin 23 senelik Efendim İslam'ı insanlara anlatmasından, öğretmesinden, kendisinin uygulamasından çıkıyor. Yani kendisine Kur'an inmiş olan Peygamber Efendimiz bu konuyu nasıl anlamış, nasıl uygulamış bu önemli değil mi? Son derece önemli. İşte ona dikkat etmek gerekiyor, sünnet bu. Peygamber Efendimiz'in sünnetini içe sayarsa, dikkate almazsa, öğrenmezse, dinlemezse bir insan İslam'da efendim doğru düzgün bir bilgi sahibi olamaz. Efendim işte Kur'an-ı Kerim'de böyle yazıyor. Ya Kur'an-ı Kerim'i sen anlayamazsın ki. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e indi. Bakalım Peygamber Efendimiz bu ayet inince ne yapmış sen ona dikkat et. Kuran'ı Kur'an-ı Kerim'de şu kelime şu maneye geliyor da bu maneye gelmez de bilmem. Sen bak bakalım Peygamber Efendimiz nasıl uygulamış onu. İşte burada büyük yanılgı oluyor. Bir kere aydınım diyen insanlar yanılıyor. İkincisi... Böyle dini iyi bilmeyen yarım din e, bilgini insanlar var. Yani dinle ilgili bir mesleği var. Efendim Çıkıyor televizyon programında açık oturumda konuşuyor. Ama yanlış. Çünkü Hadis-i Şerif'e aykırı. Çünkü Hadis-i Şerif'i bilmiyor. Bir de kalkıyor diyor ki ben Hadis-i Şerif'i tanımam. E sen Hadis-i Şerif'i tanımazsan delilleri kabul etmiyorsun demektir. Yani ...cinayetin aydınlanması için ipuçlarını önem vermiyorsun demektir. Yani polis memuru oturduğu masadan efendim, hırsızı e, böyle kafadan atarak mı buluyor? Yoksa parmak uçlarını, efendim, bir saç parçasını, bir kırıntıyı, bir efendim, tahta parçasını icabında değerlendirerek... ...bir kanun laboratuvarda tahlilini yaparak mı sonuca varıyorlar? Deliller konuşuyor. İşte İslam'da hadis-i şerifler delillerdir. O bakımdan önemli. Bir de burada diyorlar ki efendim e, ne malum o hadis-i şerifin Peygamber Efendimiz tarafından söylenmiş oldu. Doğru. Bu endişe e, bizim din alimlerimizin en büyük endişesiydi. Bu 20. yüzyılın çok akıllısının aklına gelen bir şey değil ki. Bu Peygamber Efendimizin zamanında e, daha bahis konusu olan bir şey. Peygamber Efendimizin bildirdiği bir husus, aman buna dikkat edin diye, ikaz ettiği husus, din büyükleri de buna son derece dikkat etmişler. Ve söylenen sözlerin Peygamber Efendimiz tarafından söylenmiş olduğunun dakikini yapmışlar, incelemesini yapmışlar. Onun için bir hadis ilmi var, bir de hadisin doğru mu, yanlış mı, sağlam mı, çürük mü olduğunu anlatan hadisin, işte bu istenilen tarafını inceleyen ilimler var. Ravilerini inceliyor, efendim, muhteviyatını inceliyor, kelimelerini inceliyor, evetim sebebi vurudu hadisi inceliyor vesaire yani böyle kuru kuruya yapmamışlar. Alimler bir hadis üzerine sayfalarca yazılar yazmışlar. Hatta müstakil risaleler e, teyit etmişler. O hadis daha iyi anlaşılsın diye. Onun için o da e, zaten bizim sözümüz. Yani onların bir efendim, itiraz merci değil. Zaten alimlerimiz hadis-i şeriflerin öyle olanlarını derleyip toplayıp asıl kaynak olarak kullanmışlar. Mesela diyanet işlerinin tarafından neşer edilen Sahih-i Buhari kitabı nedir? İmam Buhari hazretlerinin şu kadar yüz bin hadis-i şerif içinden en sahih diye, yani sahih ne demek? Sıhhatli, sağlam demek. E, sahih hadisleri toplayıp ortaya koyduğu efendim, e, eser demek. Sahihi, Buhari, İmam Buhari Hazretlerinin sahih hadisleri seçip içine koyduğu çok önemli kitabı demek. Efendim, diyorlar ki, efendim işte, sıhhatli hadislerin bazısına da şu alim itiraz etmiş, bu alim itiraz etmiş. Allah selamet versin. E, İlahiyat mezunu, felsefeci, profesör bir kardeşimiz vardı. E, i̇tiraz etmiş ne olmuş? Karşı taraftaki diyor ki, efendim işte tam sıhhatli hadis, hiç kimsenin itiraz etmediği sıhhatli hadis şu kadar az filan. Diyor ki cevap olarak, Peygamber Efendimiz 23 sene yaşamış. Yani etrafındaki insanlar ağzının içine bakmışlar. Saçlarını hatıra diye efendim, e, e, saklamışlar tıraş olduğu zaman. Her şeyini Efendim candan dikkatle, pür dikkat takip etmişler. Yani 23 senede hiç mi Resulullah'ın sözlerini hatırlıda tutmamışlar? Hiç mi efendim bu kadar insanların söylediği sözler yani Resulullah yaptığı işler değil diye cevap verdi. Susturdu. Onun için tabii bizim İslam kültürümüz öyle şey değil. Böyle bir, bir kültür değil. İslam ilimleri çok sağlam alimlerin çok sağlam çalışmalarla ortaya koyduğu çok sağlam bilgiler. Onun için o kitapları okumak lazım. Eee sünnet-i seniyeye sımsıkı sarılması lazım herkesin ve İslam alimlerinin sözlerine de efendim canı gönülden e, itimat etmesi lazım. Çünkü gerçekten çok büyük insanlar. 20. yüzyıldaki insanların dahi takdir edeceği insanlar. Şimdi Sohbetimiz tamam olsun diye üçüncü hadis şerifi okumak istiyorum. Bu da Ebu Sa'id el Khudri Hazretlerinden rivayet edilmiş. Efendim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "La yed khulur cennete, menanun vela akun, vela müddini hamrin, vela müddinin bisehirin, vela katta tün." E, Peygamber Efendimiz diyor ki: "Şunlar, şunlar, şunlar, şunlar cennete girmeyecek." Şimdi onların kimler olduğunu sıralayalım. Muhakkak e, böyle değildir dinleyenlerimiz ama belki tanıdıklarına söyleyecek sözler olabilir. Efendim, bir, cennete girmeyecek insanlar. Bir, mennan. Mennan ne demek? Minnet edip yaptığı iyiliği başa kakan kimseler. Yani bir iyilik yapıyor ama iyilik yaptığı kimsenin canını çıkartıyor, ciğerini söküyor, efendim, bin kere pişman ediyor, efendim, üzüyor, ağlatıyor, başa kakıyor yaptığı iyiliğin mennan minnet eden kimse yaptığı hayırın sevabını alamaz sevabı havaya gider boşa gider üstelik günaha girer çünkü ne yaptı iyilik yaptığı kimseyi efendim, e, üzdü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki ya tut telu sadaka tikün bilmenni ve ezabatmen işte bu mendanın yaptığı iş. Eza ederek, minnet ederek, başa kakarak, mendanlık yaparak yaptığınız sadakaları, zekatları efendim batıl hale getirmeyin, iptal ettirmeyin, sevabınızı elden kaçırmayın. Efendim kendinizi sevapsız bırakmayın diye bu ayet-i kerime de bildiriyor. Demek ki biz müslümanlar iyilik yaptık mı İyilik yaptığımız insanı üzmemeye, iyiliği kibarca yapmaya, efendim, zarif bir şekilde yapmaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani başa kakıcı olmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bir hikayeyi hatırladım. Efendim Bu meşhur Neyzen Tevfik, mutekit bir insanmış, inançlı bir insanmış. Sanata da çok güzel ney üfürüyor. Çok yüksek efendim, bir e, kabiliyeti var. Çok da fukaracıkmış. Mevdatif e, rahmetli onun evine biraz ziyarete gidermiş, evi perişan, bekar kendisi efendim e, filan böyle neyse e, birisi iyilik yapmak istemiş ama doğrudan böyle götürüp eline para verse e, olmayacak efendim bir gün gitmiş elinde artık kaç altın varsa e, işte o, e, arkasından hem demiş yere düşürdünüz buyurun demiş şunu alın demiş. Almış tabi yere ne düşürdüm diye, cebinizden yere düşürdünüz demiş. Şöyle almış bakmış ki altın, birkaç tane altın avucunda duruyor, altın lira duruyor. Demiş ben bir yere bir şey düşürmedim, bu sizin kalbinizdir demiş. Yani böyle zarif bir şekilde altın vermesi, yani sizin kalbiniz altın kalplisiniz demek istemiş, altın gibi. Tertemiz, kıymetli demek istemiş. Bir, başa kakıcı olmamak lazım. Cennete başa kakıcı girmeyecek. Sonra, Vela akkun, ayın elif, kaf, kafa, fişedeli. hak ne demek? Hukuk kelimesinden, bastarından, ismi fail bu. Ana babasına asi olan demek. Şimdi İslam'da insanın e, annem ve babasına hürmet etmesi çok önemli. Fevkalade mühim. İnsanın annesine, babasına çok hürmetkar olması lazım, hizmet etmesi lazım, gönlünü alması lazım, kendisini onlara sevdirmeye çalışması lazım, emirlerini tutması lazım, asi olmaması, karşı gelmemesi lazım. Karşı gelirse, dinlemezse ne zaman dinlemiyor? İşte biraz büyüdü mü, palazlandı mı, delikanlı oldu mu? Önce annesini dinlememeye başlıyor, efendim, evladım oraya gitme, sen karışma. Evladım şunu yapma sus vesaire. Tabi arkasından nokta nokta bazen efendim ağır sözler, bazen ağır hareketler. Evladım içki içme filan yok para ver bilmem ne filan. Biraz daha kabadayılaşınca büyüyünce bu sefer babasına da karşı gelmeye başlıyor. Babası ihtiyarlayınca da karşı geliyor veyahut kendisi böyle babasını yenecek duruma gelince. Tabi Allah böyle kimseleri sevmiyor. Çünkü Allah Yapılan iyiliğin karşılıksız bırakılması sevmiyor. Anne ve babanın insan üzerinde çok büyük hakkı olduğundan evladın da anne babasına İslam'a göre çok hürmetkar olması lazım. Hizmet etmesi lazım, gönlünü alması lazım. Kendisini sevdirmeye, onların duasını kazanmaya çalışması lazım. Cennet amelorun ayakları altındadır. Ne demek? Tabi anneye babaya çok hürmet ederse cennete öyle girer demek. Üzmemek lazım, ahsi olmamak lazım. Bunu da anlıyoruz zaten. Annemizi babamızı severiz. Canımıza e, minnet biliriz onlara hizmeti. Ama şimdi etraftan söyleyeceğimiz kimseler varsa e, aman etmeyin diye söyleyelim. Sonra öyle müdmini hamrin. Müdmini hamrin, içkiye müdmin olan demek. Müdmin ne de demek? İdmanlı yani devamlı olan. İçkiye devam eden, içkiye müptela olan Ay yaş olan, sahraş olan kimse de çenere girmeyecek. Hmm. Eh, tabi maalesef 20. yüzyılda e, medeniyet ilerledi ama insanlar kendisini zehirleyen, sıhhatini bozan, karaciğerini mahveden bu içkiden vazgeçemiyor. Amerika'da duydum, bir ara içkiyi yasaklamışlar Alpölü ama tutturamamışlar. Yani Amerika bu batı 1930'lu yıllarda İçki yasaktır diye bir ara yasaklamış, tutturamamış. Hepsi içkiye devam etmişler. Neden? Şaraplı ekmekle başlıyor, papazla, de başlıyor bu şaraba yakınlık. Dinlerinde bu yasak olmadığı için, e, dini bir destek olmadığından maalesef e, içki çok içiyorlar. Bizim bir güzel tarafımız var, bizde içki haram. İçki haram olduğu için, yani dindar bir kimseye diyebiliriz ki, yani bak içki... Allah'ın sevmediği bir şey. İşte bu hadis-i şerifi söyleyebiliriz. Bak içkiye devam eden kimse cennete girmeyecek. O da kendisinin ayağından denk alır. Ama batılı böyle düşünmüyor. Batılı yani sarhoş olmayacak kadar içti işte mi ziyan yok sanıyor. Halbuki bizde çoğu efendim sarhoş eden şeyin azı da haramdır. Damlası da haramdır. Yalaması da haramdır. Hatta satması haramdır. Taşıması haramdır. Sunması haramdır. imali haramdır. Her şeye haramdır. İşte bu hususa da şimdi dikkat etmek lazım. Tabii bizim ülkemizde de batının kötü adetleri yayılmaya başladı. Kötü adetlerinden birisi bu içkidir, uyuşturucudur. Liselere kadar geldi. Sonra çocuklar birayı gazoz gibi içiyorlar. Efendim, e, bira e, her yerde satılıyor. Bakkallarda ekmeğin, peynirin yanında satılıyor. efendim. Kolay elde edilmesi kolay. Karneye bağlı değil vesaireye bağlı değil. Efendim, e, taburcu çocukları öğleyin yemek yerken yanında gazoz yerine içki alıyor. Efendim, çarşıda pazarda satıcılık yapan adam fasulye, patlıcan, biber satarken efendim içkiyi önüne koymuş, oradan yudumluyor. Efendim öyle satıyor. Tabi yaygınlaştı. O halde bizim de bunun doğru olmadığını, zararlı olduğunu, günah olduğunu, Allah'ın efendim rızasına aykırı olduğunu kişinin böyle yaparça cehenneme gideceğini, cennete girmeyeceğini anlatmamız lazım. Veya müminin bir sihrin. Sihre inanan insan da efendim, cennete girmeyecek. Şimdi bakın, şimdi e, alın ilerici gazeteleri. Şimdi e, dinden, imandan, İslam'dan bahseden gazeteler gerici. Efendim, e, danstan, ilişkiden, kumardan, Yıldız falından bahseden gazeteler ilerici çok ters tamamen aksi yani 180 derece aksi şeyler yani şey İslam sihre inanmayı reddediyor sihre bir tesir atetmeyi reddediyor ve cennete girmeyecek cennet e, sihre inanan kimse diye bildiriyor bizim ilerici nevrim çağdaş gazeteler yıldız falı diye efendim sihir diye büyü diye Olmadık. Çağ dışı şeyleri yazıyorlar, sayfa ayırıyorlar. Bir de adları gene ilerici oluyor. Yani akıl almaz bir hem komik yani gülünecek hem ağlanacak trajik bir şey. Efendim Allah e, uyanıklık versin. Bir de bazı insanlar gerçekleri görmüyor. Yani e, hakikatler ortada ama hakikatlerin sonucunu çıkartamıyor. İki artı iki. Eşit Buraya kadar tamam. Eşitini yapamıyor. Ya yani iki artı eşit 4, İşte bu iki, iki daha 4 eder. 4 çıkartamıyor. 2 i̇ki artı ikiyi görüyor. Sonucu 4 diyemiyor. Maalesef. Efendim e, sihre inanmanın, yıldız soluna inanmanın çağ dışılık olduğunu ilk çağlardan kalma bir batıl adet olduğunu biliyor. Gazetesini alıyor. Kendisini ilerici sanıyor. Efendim Müslümanların karşısına ben ilericiyim diye çıkıyor. Böbürlenerek çıkıyor. Allah ıslah Bir de onları ilerici sananları ıslah etsin. Veya kattaat efendim kattaat de cennete girmeyecek. Kaf tı kafte te elif te, kattat. Şimdi e, kattat da şey demek söz taşıyan insan. Yani araba bozmak için birisinin lafını ötekisine gelip fıs fıs fıs, fıs dedikoduyla söyleyip bu söz getirdiği insan, insanı ötekisine düşman eden belgesine ötekisine Efendim müzevileyen insan demek. E, bu da cennete girmeyecek neden? İnsanların arasında bozuyor. İyileri darğın ediyor. Efendim dostları düşman ediyor. Efendim e, küstürüyor toplumu parçalıyor. Onun için Allah onu da sevmiyor. Tabii şimdi efendim bu sayılan sıfatların kötü olduğunu bildiğimiz için yapmama gayret etmeliyiz. Acaba kat taklıyı yapıyor mu yapmıyor mu? E, eğer sen Ali'nin sözünü Ali'nin olmadığı yerde Veli'ye, Ali sana şöyle dedi diye söylüyorsan, onun sözünü ona onun sözünü ona naklediyorsan yapıyorsun işte. Yapmaman lazım. Ağzını tutman lazım. Sır saklaman lazım. Birisinin sözünü ötekisine söylememen lazım. Tabi şimdi bunlar yani yaptığı iyiliği başa kakan, ana babasına asi olan, içkiye devam eden, müptela olan, ayyaş sarhoş olan, sihre inanan, efendim Laf taşıyıp da ara borzan, Bunlar cennete girmeyecek. Yani bu ne demek cennete girmeyecek? Müminse hani la ilahe illallah diyen cennete girecek diye hadis-i şerifler var. Nasıl, nasıl girmeyecek? Cennete cehennem var edilmeden, cezasını çekmeden, belasını bulmadan cennete girmeyecek demek. Müminse cennete girer ama bunların cezasını çeker. Ne kadar çeker? Y yüz binlerce yıl cehennemde ceyir ceyir yanarak çeker. Onun için bu üçüncü hadis-i şerif biraz şey oldu, tuzlu, biberli, acılı oldu ama o da lazım arada. Onun için e, bu gibi kötü huylara sahip olmayalım. Çocuklarımızı böyle yetiştirmemeye dikkat edelim. Çevremizdeki insanlardan böyle bu kötülüklere müptela olanlar varsa onları da ikat edelim. Kardeşim sen Müslüman değil misin? Elhamdülillah Müslümanım. Tamam, Müslümansam bu yasak, bu haram diye Söyleyelim, biz de sevap kazanalım. Çünkü bir insan bir bilgiyi öğrenirse, öğrendiği için sevap kazanır. Bir de gider başkalarına anlatırsa, İslam'ı yaydığı için, İslam'ın emirlerini başkalarına öğrettiği için sevap kazanır. Allah Teala Hazretleri sizi hem iyi, salih Müslüman eylesin, hem de başkalarının iyiliği için çalışan efendim, canlı, faal, faal. Yani aktif diyorlar. Atılgan Müslüman eylesin. Böylece de sevaplar kazanmanızı da nasip, nasip eylesin. İkici anda aziz ve olun Cennetiyle, cemaliyle Rabbimizin müşerref olun. Cumanınız mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bergen.